İbrahim Paşa'lı. Merhabalar, herkese hayırlı geceler. Buradayız ve başlıyoruz. Başlayalım. Aslına bakarsanız... ...dört hafta oldu ve buradaki teknik yetili arkadaşlara sorarsanız dörtte dört oldu hiç süre vermedim maşallahım var öyle diyorlar sağ olsunlar ama hala alışamadım böyle de bir şey var elbette bu gece diğer haftalarda olduğu gibi bahsetmek istediğim konuşacağım bir şeyler var dinletmek istediğim şarkılar var ve hep Buna benzetmeye başladım ya. İşte bir arkadaş topluluğuna. karşı böyle cümleler kurmayı sevmem. Nedir öyle cümleler? Bir medya mensubu olarak mikrofonun ya da kameranın önünde olan birisi olarak seyircilere, izleyicilere iltifat etmeyi, arkadaş, dost ve benzeri sıfatlarla anmayı <gülüyor> haz etmem. İşin gerçeği bu. ...çok mu gerçekçi olmak bu? Bilmem. Sanki Riya imiş gibi... ...riya yapmaya gerek yok gibi ama... ...daha çok ona benzetmeye başladım. Belki daha öncelerde daha çok konuşuyor olduğumdan... ...buna bir program, bir konuşma, radyo konuşması adını vermek daha doğruydu. Fakat son dört haftadır... ...daha çok böyle işte bir gruba, evet bir gruba bir şeyler dinletti. Bakın duymuş muydunuz? Şunu dinlemiş miydiniz? Deyip aralarda o vesileyle, daha çok çağrışımlarla ve bazen kağıttan kopyalar çekerek şeyler anlatmak diye de adlandırılabilir bu. Tam üstündesiniz. Böyle aslında söze girmem gerekiyordu. Hiçbir şey demeden. Tam üstündesiniz ve ...tam üstünde ayaklarınız. Evet. Mayımdan bahsetmiyorum. Belki öyle söylemek gerekiyor. Tam üstündesin sakın kıpırdama. İflak bir ses ve bom. Neyin tam üstündeyim? Neyin tam üstündesiniz? İstanbul'da olanlar, İzmir'de olanlar, Ankara'da olanlar... ...Türkiye'nin... Orasında burasında köyünde kasabasında Kırsalında Taşrasında merkezinde Yolda evde olanlar Tam üstünde olduğunuz şey Evet şey nedir Biraz bundan bahsetmek isterim Belki şöyle bir Kopya Şöyle bir ipucu işe yarayabilir Sorunun da Cevabın da tam üstündesiniz Sorunun da Cevabın da tam üstünde duruyorum. Evet, tam üstünde duruyoruz. Benim zaman zaman söylediğim bir şey var. Mesela keşke Türkiye'li olmasaydım. Bunu söylerken kastım, son yıllarda sıklıkla duyduğunuz, işte bir yerlere gitmeye çalışan, ya burada insan gibi yaşamıyorsam, yaşayamıyorsam lanet olsun diyerek, bir yerlere, gitmeye, bir yerlere gitmeye çalışan insanlarla aynı değil benim kastım. Yani keşke Türkiye'li olmasaydım. Yani keşke Belçikalı olsaydım. Keşke Norveçli olsaydım. Keşke işte Amerikalı olsaydım. Böyle bir cümle değil benimkisi. Yani mesela ben çok rahatlıkla buna şöyle de diyebilirdim. Keşke Cezayirli olsaydım. Hı hı. Mesela keşke Nepalli olsaydım. Kastım işte maddi bir zenginlik veya göz boyayan bir vitrin değil. Kastım o değil. Kastım başka bir şey. Çünkü gayet bir alanda mayın olduğu ihtimalini biliyorsanız. Böyle bir benzetme de bulunalım. Bir alanda mayın olduğu ihtimalini biliyorsanız... ...rahat yürüyemezsiniz. Doğru bir benzetme değil yani... ...birazdan anlatacaklarımı duyduğunuzda... ...cuk oturuyor demeyeceksiniz. Demiyorum zaten bunu iddia etmiyorum. Cuk oturmadığının farkındayım. Ama... ...sonuçta rahat rahat yürüyemiyorsunuz. İşte rahat rahat nefes alamıyorsunuz. Rahat rahat uyuyamıyorsunuz. Daha doğrusu... ...burada... Güzellik bile başka, yani mesela öyle bir tablo çizdim ki, keşke Türkiye'li olmasaydım, keşke burada olmasaydım derken, ya burası var ya lanet, iğrenç bir yerdir manasında değil. Burada güzellikte de güzelliktir, kötülükte kötülüktür. Eskilerin deyişiyle şer de şerdir, hayır da hayırdır. Nettir çünkü, diğer dünyanın diğer ülkelerine, diğer bölgelerine göre daha nettir. Bunu kolay fark edersiniz ve daha fazla etkilenirsiniz. Belki bu söylenme, daha fazla etkilenirsiniz. Yani buradaki güzellik daha fazla yorar sizi. Buradaki acılar daha fazla canınızı yakar. Buradaki sevinçler daha fazlası böyle. Ayaklarınızı yerden keser falan. Bir giriş cümlesi bulursam devam edeceğim. art dünyasında radyolarda <gülüyor> müzik programı yapmak çok kolay olsa gerek çünkü en küçük şarkı 10 dakika. <gülüyor> <gülüyor> da çok rahatlıkla konuşabilirim çünkü bu oldukça uzun bir şarkı ve daha şarkıya geçmedi bile, bunlar daha giriş, teknik tavirle intro dedikleri bölümler ve Türkiye'de e, üç şarkı çıkardıkları, evet normalde klasik bir Arap şarkısından Türkiye'de üç şarkı çıkartılıyor, zaten dinlediğinizde siz de göreceksiniz, aa burayı da hatırlıyorum, burayı da hatırlıyorum, onlar işte hep ayrı şarkılardan. <gülüyor> ben kaç zamandır, kaç zamandır, bunun cevabını bilmiyorum ama kendi içimde epey bir zamandır asaletle asabiyet, evet ne kadar asabiy bir insan deriz ya, asaletle asabiyet arasındaki ilişki üzerine dikkatimi vermeye çalışıyorum. Merak etmeyin şarkı başladığında, asıl şarkı başladığında susacağım. Şimdi... ...yaşada atıfta bulunursam söylediklerimi unutmadım. Yani keşke Türkiye'de yaşamasaydım. Herhangi bir ülkede yaşasaydım. Ee, öyle ki... ...burada daha doğrusu şu tonlayışım... ...bu vurgum... ...şunu özellikle söylüyorum. Türkiye'de herhangi bir konsolosluğun ya da büyükelçiliğin önünde... ...vize almaya çalışan insanlarla aynı cümleyi seslendirmiyorum ben. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. <Gülüyor> Abdülhalim Şu anda dünyada değil, yaşamıyor. Mısır'ın klasik Arap müziğinin, klasik demek ne kadar doğru, çünkü iki türde de örnekleri var. En iyi seslerinden biriydi Abdülhalim Hafız, Tahire. Biraz da alttan devam etsin, şarkının nasıl önemli bir var, orada dinleteyimse de... iyi bir insan, iyi bir erkek sesi duymuş olsun kulağınız, bir sonraki bölümde. Şimdi düz olan bir şehirde, insanın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Bir de güneşten çok fazla nasibini alıyorsa... ...işte böyle şarkıyı uzattıkça uzatacaksın, başka çaresi yok. Mesela televizyon haberleriyle ilgili arkadaşlar bana da soruyorlar. Ne oldu? Falan böyle. Yani bence çok fazla şaşıracak bir şey yok. Ama falan diyorlar. i̇bn Haldun'a öykünerek cevaplayayım dedim. Hep öyle yapıyorum. i̇bn Haldun'a öykünerek cevaplayayım. Bir şehirde yokuş yoksa, bir şehirde tepe yoksa... O yerin insanları yokuş çıkmak nedir bilmiyorlarsa, hayatları hiç yokuş çıkmamış, engel aşmamışlarsa onlar direnemez. Sebat gösteremez. Azim nedir bilemez onlar. Çok mu İbn Haldun gibi oldu? <gülüyor> İstanbul için ne söylenir hatırlayın? 7 tepeli denir. Gerçi bir şu lafizli olarak bu 7 tepenin tek tek isimlerini bulmaya çalışmıştır ama 7 tepeli başka bir şey yolunda başka zaman telefeyiz. Aslında muziği uzattık için uzatıyorum ki... ...kalan sahalar bizim olsun. Eleyelim biraz diye. Pek, Bu kadar yeter. Bu ...yok... ...sensiz olmaz... ...kahvaltım alnımsızlı. ...sensiz olmaz... Sensiz olmaz. İkisi... Direkt girmek en iyisi galiba, böyle şarkılardan medet ummak, işte bir şarkı daha çalayım, bir şarkı daha çalayım, arada düşünürüm, bir giriş cümlesi bulurum falan. <gülüyor> Kesinlikle olmuyor, pek bir işe yaramıyor. Ayağa kalkalım, ellerimiz cebimizde. <gülüyor> Sesim geliyor mu? Geliyor, peki. Şimdi yaklaşık bir saattir stüdyoda sarf ettiğim birkaç cümle var. Onları kısaca toparlayayım. Radyosunu yeni açmış olanlar için ya da ne diyor? Bir ondan bahsetti bir bundan bahsetti diyenler olabilir. Şimdi birinci şunu dedim ben keşke Türkiye'de yaşamasaydım. Cümlesini zaman zaman kurarım. Televizyonda bir görüntüyle karşılaştığımda veya yürürken veya bir kitapta bir mısrağının altını çizerken, o diyor bana belki son zamanlarda daha fazla olmaya başladı. Çünkü insanoğlunun kendiyle uğraşmayı bıraktıktan sonra, daha doğrusu kendisiyle uğraşmakta belli bir mesafe katettikten sonra, buna moderncesiyle işte kendisiyle barışmak falan diyoruz ama bu tam karşılamıyor, bu böyle bir şey değil. Yani kendisiyle barışmaktan bahsetmiyorum ben. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani insanoğlu kendisinden ki bazen insana kendisi bir mezardır, bazen bir sığınaktır, bazen işte arka odadır. Gidip ağladığınız ya da gidip şarkılar dinlediğiniz, ışığı kapattığınız gibi. İnsanoğlunun sadece ama sadece kendisiyle uğraşmayı bırakıp, ...gözlerini dışarıya çevirmeye başlamasından sonra, biraz uzun bir cümle oldu ama ineleyebilirim... ...nasıl ineleyeceğimi düşünmüyor diyeyim tabii... ...İnsanoğlunun sadece ama sadece kendisiyle uğraşmayı bırakıp, gözlerini dışarıya da çevirmesiyle birlikte... ...kelimesi kelimesin aynı cümle olmadı ama mealen, anlam itibariyle aynı oldu... Gördüğü şeyler vardır. Şimdi biz Türkiye'de, hani şunu dedim başta, tam üstündeyiz. Tam üstüne basıyorsun. Evet, bir mayın tarlası gibi belki de. Tam üstündesin ve kıpırdarsan, çılık diye bir ses olacak ve havaya uçacak. Bu kadar değil elbette ama Türkiye'nin neresinde yaşarsak yaşayalım, Tam üstündeyiz sorunun ve cevabın. Soru kelimesini iki türlü okuyabiliriz Bir soru Bir de sorun yani tam üstündeyiz sorunun ve cevabın. Bunlar kastım ne? Bu anlamak için anlatabilmek için belki şuna ihtiyaç duydum. Ondan bahsettim. Kaç zamandır dedim asaletle asabiyet arasındaki ilişkiyi. Varsa akrabalığı araştırıyorum. Kendimce bazı cümleler kuruyorum, bunları sınıyorum. Fikirlerine önem verdiğim, kurduğu cümleleri beğendiğim insanlarla da. Yani şöyle bir şey var, mesela televizyon programlarında görürsünüz bunu sıklıkla. Hatta ben akşamüstü şairin dayanamadığını gördüm. Bu kocaman bir palavra diyerek liberal bir ekonomistin, liberal olmakla övünen bir ekonomistin sözünü kesti. Bu bölgede dedi, belki bazılarınız, belki kimleri seyretti bunu. İstiklal savaşı yaparak devlet olmayı, vatan olmayı hak etmiş bir tek biz varız. Bunun dışında bayrağı olan, ordusu olan, ondan sonra sınırları olan hiçbiri, ama hiçbiri böyle değildir. Bunlar birileri tarafından masa başında çizilmiş, yapılmış sun-i devletlerdir, sun milletlerdir. Ve orada, o da tabii doğal olarak Türkiye'nin altını çizdi zaten oradan geldi aklıma. Kaçış yok işte, kaçış yoktan kastım ne? Yani tam üstündesin, kaçış yok. Oraya koşsan da olur, o da, odanın o tarafına gitsen de olur, bu tarafına gitsen de olur. İstanbul'a kaçsan da olur, Ankara'ya kaçsan da olur. Rize'ye kaçsan da olur, Efendime söyleyeyim Hakkari'ye kaçsan da olur. Van'a kaçsan da olur. Hiçbir farkı yok. Tam üstündesin işte, sorunun ve cevabın. Bugün birçoğunuz televizyon ekranlarında görüntüleri seyrederken, ama ne olacak sorusuna bir cevap ararken ki televizyon ekranlarından köşe yazılarından bunu bulmak oldukça zor. Çünkü televizyonlarda şöyle bir manzara var. Zaten asalet ve asabiyeti hatırlatmamın nedeni odur. Mesela siz Türkiye budur dediğinizde ve karşınızdaki iddialara sert müdahale ettiğinizde piskin suratlarla karşılaşırsınız. Yani kısa kestim çünkü burada çok fazla kalmak istemiyorum. Hani küfür yine sırtı, yani bir asabiyet. Asabiyet, işte o yüzden vurgularım. Bir asalet işareti yok yüzünde, gözünde, cümlelerinde, kelimelerinde, hani edasında ne kadar aktif kadın dersiniz. Oysa. Kral soyundan gelmiyordur. Babası padişah değildir. İstanbul'un soylu ailelerin, ailelerinden de gelmiyordur. Ama ne kadar asil bir insan dersiniz. Oysa varoşlarda yaşıyordur. Maaşı şu kadardır, küçüktür ama çok zarif, çok asil dersiniz. Bakıyorsunuz, kaşlarını çatmıyor. Sadece sırıtıyor. Bakıyorsunuz, Gülümsemesi bile plastik, yani tamamen bir televizyon programı, ee, kendisine hakim olan, sakin olan, ipi göğüsler. İşte burada, şunun altını çizmek gerekiyor kanaatimizi, asabiyetsiz asalet olmaz. Asabiyet, genelde, evet bakın genelde asabiyet, asaletin işaretidir. Asil insanlar ki bunlar kastım kan değildir. Bunlar kastım bir yaşam tarzıdır. Bunlar kastım e, bir düşünceyi daha doğrusu bir hayat tarzını felsefileştirme kabiliyeti var olan insanlardır, topluluklardır ki biz buna en genel ifadeyle millet diyoruz. Şair de aynı itirazı yaptı. İşte gayri safi milli hasıla Türkiye'nin güneydoğusunda yüksek olursa Kuzey Irak'tan işte Türkiye için bir tehdit olmaz. Yani orada bir Kürt devleti kurulabilir. Şairin itirazı Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in ya da buna benzer birçok bir e, devletin gayri safi milli hasılası çok yüksek. Onlar gibi olmak istiyor musunuz peki? Yani gayri safi milli hasılası diye oraya iltica etmek istiyor musunuz? Ya da göğsünüzü gere gere ben kuvvetliyim, ben Suudi Arabistanlıyım diyeni gördünüz mü siz? Hatta benim zamanında kağıda not düştüğüm bir şey vardı. Mesela Türkiye'de insanlar özellikle köşe yazarları, özellikle yazar çizerler Arapları niye beğenmez ki? Niye beğenmez Ben hala bunu anlayabilmiş değilim. Gayri safi milli asla yüksek. Neredeyse hepsi İngilizce bilir. Mesela Türkiye'de İngilizce bilme, yabancı dil bilme oranı düşüktür. Türkiye'de köşe yazarları. Bazen işte İngilizce başlık atarlar, bazen işte İngilizce anlatılar yaparlar ve sürekli... Bak lütfediyorum, burada parantezde de Türkçesini yazıyorum. Tavırları takınırlar. Mesela... Kahire'de kapıcılarla bile İngilizce konuşabilirsiniz. Yani öyle ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte sokakta İngilizce konuşulur. Televizyon kanallarının çoğu İngilizce'dir. Eğitim dilleri İngilizce'dir. Birçoğu birçok birçok Arap ülkesinde eğitim İngilizce'nin elindedir. Diplomalar İngiltere'den tasdiklidir vesaire, vesaire. gayri Şimdi toparlayalım. Gayri safi milli hasla yüksek. İngilizce biliyor. Birçoğu yurt dışında üniversiteden mezun. Bir çoğunun hali, vakti yerinde, arabası var, evi var. Ee, niye düşünsüyorsunuz? Yani sizin sahip olmak istediğiniz her şeye sahipler. Sizin sahip olmak istediğiniz her şeye sahipler. Niye ciddiye almıyorsunuz? İşte tenakus, çelişki burada başlıyor. İddia ettiğiniz şeyin ne manaya geldiğini bilmiyorsunuz. Böyle denilebilir. Hatırlayacaksınız ben geçen hafta şöyle bir örnekte bulunmuştum. Türkiye'nin belden aşağısı konuşuyor demiştim. Türkiye'de işte savaş olsun, barış olsun, Irak'la ilgili meselelerde Türk-Amerikan ilişkilerinde ortalıkta görüş e, bildiren adamlara baktığınızdaki çoğu e, kahvehane hatibi, kahvehane hatibi gibi hatibi olmaz bulduğun. Kahvehane, hani seçim dönemlerinde kahvene gider adam, kahvehane... O kış yıkılır ya. Aynı bunun gibi. Bak oradan bize para gelecek. Şuradan bize para gelecek. Onu kaçırmayalım. Bunu kaçırırsa biliyorsunuz bir şey zaten ekonomist. Türkiye'nin belden şahs konuşuyor derken kastımız neydi? Şimdi topluluklara verilen isimler. Mesela reis diyoruz. Değil mi? Başkan manasında. Özellikle milliyetçi arkadaşlar. Orjinali ne? Rex Terafız, yani yazayım Vize Edirne Apostrof S Baş demek Arapçada